Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba bir canlı yayında daha beraberiz. Ben stüdyoda Derya Tolgay. Merhabalar ben Asu Aksoy. Ve konuğumuz Profesör Paola Cererdenli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Hoş geldiniz. İkinci defa sizi ağırlıyoruz. Evet ne de, güzel. Ben, Memnuniyetle <gülüyor> geliyorum buraya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün Büyükada'da Rum Yetimhanesi'ni konuşacağız. Ee, ama öncelikle tekrar e, dinleyicilerimizi hatırlatalım ee, Paola e, Boğaziçi Üniversitesi'nde sanat ve mimarlık tarihi hocası Aynı zamanda da MIT Üniversitesi'nde ve Ağhan'ın da üyesi Ayrıca İtalya ICOMOS üyesi Şimdi biz geçen hafta e, Büyükada'da Dünya Mirası Adalar grubu olarak bir gezi düzenledik Evet, ee, sevgili Paola da bize katıldı katkı verdi ve gezi sonrası yaptığımız söyleşide de işte bu yetimhanenin <gülüyor> mimarı mimarisi tarihi hakkında bilgiler evet. verdiniz <gülüyor> şimdi yetimhane dediğimiz yapı dinicilerimize de biraz <gülüyor> bilmeyenler için şöyle hayallerini de canlandırmaya çalışalım evet. <gülüyor> yapı büyük adanın en tepesinde Hristos tepesi olarak bilinen böyle sık çam ormanının İçinde e, ilk gördüğümüzde bize epey şaşırtan, böyle hayranlık veren, hafif hatta biraz ürperten bir sür halde bir e, görüntü hissi veriyor açıkçası. Koyu ahşap, devasa bir bir yapı. Dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı. Bu, bu bizdeki şaşkınlık hale gittikten sonra da yerine başka bir duygu bırakıyor gördüğümüzde haliyle. <gülüyor> üzüntü, üzüntü verici gerçekten. Zira bina çökmek üzere. 40 senedir öyle yapayalnız duruyor. Tek başına bırakılmış <gülüyor> bir bina. İşte geçenlerde Europa Nostra ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından Avrupa'nın tehlike altındaki 12 kültürel mirası arasına girdiği Girdi. duyuruldu. Bu çok evet. önemli bir şey. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o miras, e, tehlike altında miras listesi 7'ye düşürülecek. Yani 15 Mart galiba yeni... Evet. Tarih yani tarih orada, orası orada, açıklanacak. O 12'den yani 7'yi seçiyor. Nihai değil mi? Nihay 7'den liste. oluşacak ve buna geliriz evet. aslında değil mi? Europa Nosy'ye. <gülüyor> Birazdan geliriz. Önce evet, belki bu şimdi... e, yetimhane dediğimiz bugün. <gülüyor> bu evet, e, büyük ama... hakikaten en büyük Avrupa'nın mı dünyanın mı en büyük ikinci bir ahşap bina. Avrupa'nın birincisi galiba. Galiba <gülüyor> evet. Yani gerçekten e, muhteşem <gülüyor> bir bina. Bu bina nasıl olmuş da? burada hmm. yapılmış Şimdi, nasıl evet, olmuş da bu kadar büyük yapılmış evet, evet. bunun tarihini anlatmak üzere ve tabi hmm. çok ilginç de bir dönüşüm de geçirmiş bu bina evet, Vallahi, evet, dönüşümden yani... de bahsedeceğiz ee, bina e, özellikle yani en e, göze çarpan e, özelliği e, boyu ve yani m, boyutu ve malzeme yani bu kadar büyük ...bir ahşap binası olması e, ve bir e, Fransız Osmanlı Levantin mimari tarafından e, tasarımlanmış olması, Alexandre Vallauri ya da Vallauri. E, bu eser yani nasıl ortaya çıkıyor? E, turizm gelişince tabii ki turizm ve demiryolu gelişini beraber e, aslında gemicilik de önemlidir. E, 19. yüzyıl ikinci yarısında bütün Doğu Akdeniz'de bazı yerler ve tatil yeri ve tatilleri olarak çok büyük önem kazanıyor. Ama e, İstanbul özellikle ...vagonli şirketi... E, ...yüzünden... E, ...önemli bir... E, destinasyon, destinasyon oluyor. Destinasyon, evet. E, bir... ...birçok nedenle... E, ...bir doğunun... ...kapısı, yani Avrupa'da... ...belli bir, bir hayali... E, ...imaj var... ...bu şehrin. E, Orient Express... E, Şirketi bir, bin, yani 1890'larda ancak e, gerçekleşiyor yani çok rahat bir bağlantı gerçekleştiriyor. ve ona bağlı Pera Palace oteli görüyoruz yani Pera Palace otelinin i̇n sahipleri inşası evet 1900 1890'larda hmm. başlıyor 92 93'te galiba tamamlamıyor ve otelin sahibi, vagonli e, e, şirketi, hmm. yani aynı Orient Express e, sahibi olan hmm. yani. onun için bu e, e, e, e, tren ve e, otellerin yani demir yolu ve otellerin gelişmesi e, beraber oluyor, çok birbirine bağlı. Aslında Büyük ilginç bir e şey var değil mi? Burada e tren yolulu da aslında e özel yatırımcılar tarafından ilerletiliyor değil mi? Yani evet, bir, evet. Yani sırada... bazı özel özel anlaşmalar var Osmanlı evet. Devlet, bazı e, ...imtiyazlar veriyor, evet. özellikle Fransa ve Almanya ve İngiltere. ilk önce İngiltere, İngiltere sonra. Fransa, Almanya biraz İtalya'da. E, demir yolu inşa edince birçok arazi sahibi olabilirsiniz yani yeni yerleşimde, e, böyle de yatırım yapabilirsiniz o. o da önemli bir e, boyut ama e, boyuk da gelince belki burada biraz farklı, yani otelden biraz farklı bir şey, yani daha da. E, yatırıma yönelik belki birçu e, bir, bir kano düşünülüyor otel ve Hı -hı. kazino yani kumar Hane e, haline gelecekti sahipleri e, yatırımcıları yine yani esas yatırımcı ...vagonli şirketti aynı perapalas e, otelini bu, e, yaptıran şirket. Evet. Vagon soyadı da herhalde yani vagona bugün kullanılan ondan değil mi? Evet. Balansı evet, var. Vagon, evet. vagon. vagon. Bugün evet. bildiğimiz yani vagon soyadını oraya da veriyor. Yataklı e, tren. Yataklı aslında. Yataklı vagon demek. Evet. Yani aslında o, o, ondan isim alıyor. Yani çoğu ortam bildiğimiz işte bu hani Hı -hı. Orient Express güzel böyle Hı -hı. Hı -hı. süslü Hı -hı. şey vagonlar Hı -hı. işte onlar da. ...çok güzel dekoratif değil mi? Tabii, evet. evet. Işte, Avrupa'nın yani yeni bir, bir, burcu vaziyeti. Bir belki. rüya satıyor sonuçta. Evet, rüya gibi bir Hı -hı. E, yolculuk. Ve e, aynı, şimdi aynı şirket sahibi oluyor. E, bu yukarıdaki yapı. Ve aynı mimar tasarlı. O da ilginç. Vallauri ya da valuri. Peripalasta, yani e, önemli kısımlar tasarlamış. Dure, Dure, Dure isimli bir Fransız ile beraber, hmm. Dure zaten vergili şirketinin resmi mimarıydı. Valori ise yerel ortak, yani yerel bir, e, yani kaynaklara bağlı biri gerekiyordu ve yerel çünkü Valori kontekst. buralı aslında değil mi Tanrı burası işte burada yani İstanbul doğumlu. Bir e, aslında babası İtalyan asıllıydı, annesi Rum e, ama galiba Osmanlı vatandaşı olarak e, dünya geliyor. Babası Osmanlı vatandaşlığı almıştı galiba. Bazı yani sarayda e, bazı e, avantajlar almak için sarayda <gülüyor> pastaneciydi galiba ve e, zaten e, e, İstiklal Caddesi'nde club già destinare pure a un uh, measure eh uh, şey confiserie ben ne passe tant ici va anche yapıyor aynı zamanda saraya İsmet Diordu ve Alexandre va ya da Valori Osmanlı doveva olarak Paris'te ekolde a bozarta ...giriyor öğrenci olarak 1868'den yanılmıyorsam. Osmanlı vatandaş orada en ileri, en prestijli mimari eğitimi alıyor. Fakat İstanbul'a döndükten sonra İstanbullu ve Osmanlı kültürüne bağlı olduğunu unutmuyor bence. ...ve çok ilginç bir e, şekilde bir e, eklektik ve e, kozmopolit bir tarz mimari. yaratıyor. Bir mimari yaratıyor. E, Pera Palace Oteli'nde biraz görüyoruz. E, yani e, yeni Osmanlı tarzında bir hol var. E, orada seramik kullanıyor. E, Osmanlı sivri kemerleri e, tavanda... E, ...küçük yani belki Beyler Bey... ...sarayından bazı kısımlarından... ...esillenerek... Ee, ...ama malzeme ve... E, ...altyapı... ...oldukça batılı... ...yani Avrupa teknolojiye bağlı. Şimdi Büyükada'da... ...çok ilginç bir şekilde... ...bu otel ve kazino... ...tasarlayınca... ...tamamen Osmanlı bir... ...teknolojiye başvuruyor. Yani, tamamen yerel... ...kaynaklara e, doğru gidiyor. E, sadece teknolojik e, bir şey değil. Yani sadece inşaat, tekniği, bağda değil, e, tekni notesi ötesi. E, bütün binanın karakteri böyle çok görkemli e, çıkmalar, cumba şeklinde e, içindeki e, sütün süslemeleri e, belki içindeki e, mekan kuruluşu da biraz böyle yansıyor yani, yerel e, hmm. şemalar. E, yani burada Vallauri e, tamamen bu coğrafyaya ait olduğunu gösteriyor hmm. e, onun için Mimarın Aynen. kimliği bence çok, onu böyle bir kimli, yani böyle bir şey böyle insanlara Levanten diyoruz. Bence doğru, yani vallahi Osmanlı dersek e, taraf, yani sadece bir kısmı Levanten, yani. Osmanlı Levanten ama aynı zamanda Fransız ve İtalyan Levanten, yani Tabii. Levanten kelimesi bütün bu nüansları içeriyor. E, bazı içiler kullanmak pek kullanmak istemiyor Çünkü kesin yani belirli bir eve resmi bir kimlik kastetmiyor ama bence bu da bir zenginlik yani bu, bu bütün bu nüansları Tamam şeye göre duruma göre e, belirtebiliriz evet ama yani Fransız dersek yetmez, Osmanlı dersek yetmez, İtalyan dersek yetmez. Evet. Onun için. Levent Peki bu yetimhanenin mı? mimar, yetimhane diye hep hı. Hı. insanın dili kayıyor ama işte bu otelle ilgili yani ilk hı hı. yapıldığında, tasarlandığında ve inşa edildiğinde nasıl bir yapıydı gerçekten? Bununla ilgili çizimler. Ya elimizde yeteri kadar malzeme yani, var mı? Yani bildiğim kadarıyla... E, ...yeterince orijinal... ...çizimler yok. Bir tek tesadüfen... E, ...Raymondo Deronco arşivinde... ...Udine'de e, bir plan var. Bu binanın... ...planı. E, neden e, orada... E, ...yani... ...eskiden bazı tarihçilere... E, burada, ...burada da... ...Raymondo payı var... ...diye düşünüyorum hmm. bu belge yusun ama öyle değil. Ee, Raymond O'Donoghue, Alexander Valori birçok e, eserlerde birçok bir yapıda işbirliği yaptılar ve tesadüfen belki bir çizim e, Raymond hmm. atölyesinde kalmış olabilir ve sonra onlar şey. ama imzası Valori yani hmm. şüphe yok ve başka kaynaklardan o da O plandan biliyorum. peki bakarak yani bayağı bir fikir sahibi olabiliyor muyuz? Bu binanın felsefesini yani bina, yok çok detaylı bin, yani çok detaylı bir ölçek çok büyük bir ölçek değil onun Hı -hı. için. Ancak ya ise, vaziyet planı ve odaların 200'den fazla oda var. O açıdan büyük bir yani bayağı e, <gülüyor> şey eee evet, cesur o. bir yani cesur bir e, yatırım diyebiliriz. Sonra izin gelmiyor e, Abdullah tarafından... E, ...belki ben sanırım özellikle bu kumarhane yüzünden e, yani kumarhane ...büyük kadar da bu kadar e, ön planda yani e, dünyanın gözünde olan e, ve e, üstelik Ortodoks yani yarısından fazla yani nüfusun yarısından fazla Rum Ortodoks olması e, belki böyle oraya bir, bir e, kumarhane kurmak biraz uygunsuz gelebiliyordu sadece Abdomet değil de hmm. Patrik belki yani belki şimdi hmm. ...sahmin ediyorum ama... Çok dışarıdan böyle çok, bir proje değil mi bu? Yani hani evet, yani biraz... Nüfus dışarıdan nüfus gelecek. dışarıdan o... gelecek, zenginler gelecek. Evet. Biraz ada ve şehir yaşatısından kopuk. Birçok tabii iş imkanı da verecekti. Ama sonra belki şimdi gelebilirim evet. sonraki kullanımda... Açılmıyor, evet, otel bu şekilde açılmıyor. otel açılmıyor. O yüzden... ...yetimhaneye, yani yetimhane aşaması nasıl giriyor? Aslında büyük bir yetimhane projesi 1850'lerden beri vardı. Bir Rum Ortodoks büyük yetimhane yapmak. Bunu e, Patrick e, Germain, 4. Germain 1853'te bir miktar para bulabilmiş. E, ama sonra... Birçok idari, bürokratik nedenlerle bu proje e, erteleniyor. Erteleniyor 90'lara kadar. 90'lara gelince işte e, daha da yeni bir bağışla e, bu e, otel, e, yarım kalmış otel e, satın alınıyor. 1910. Başta bir yapan de... bir Rum, e, evet hanım, bir bir ilk e, ilk baş e, Singras isimli bir hayırsever hmm. ama bu yetmiyordu en büyük bağış sonra geliyor Elena Zarifi tarafından. E, bunlar hepsi e, yani bu hayırseverlik çok önemli bir e, toplumsal tarih. E, hmm yani yani e, özelliği bütün gari yani e, Müslümanlar için de var mesela darola ceze var e, bunumit döneminde ama e, özellikle bu gayri e, milletler ve milli e, Hayırsever kurumlarına kurumlarını da çok önem veriyorlar ve aynı zamanda sadece bağış yapmak değil aynı zamanda bir ...belli bir e, gelişme yaratmak. Hmm. Belli bir ekonomi yaratmak önemliydi. E, Onun için bir zarifi ailesi oldukça önemli bu e, açıdan. Bunlara Evergeti deniyor, e, Evergetis yani iyi yapan, hmm. iyi eser yapan, iyilik yapan anlamına geliyor. Bir çok var bu özel itaçımay zappas ailesi zorafos ailesi Zarifi en önemlilerden yerden biri. Elena Zarifi büyük bir bir başla bin ne iki bin her se ne iki bin. Türk lira hmm. verilecek o bağışa göre. Ama aynı zamanda içinde kendi bir gelir kaynağı oluşturulacak. Çünkü sadece yetimhani değil hmm. bir okul da var. Şimdi ee, bende burada, de şöyle bir şey vardı. Eleni hmm. ikna ediliyor. Bu Fransız şirketini 3700 Osmanlı altını verilerek evet. alınıyor. Sonra evet. da yetimhane evet. haline dönüştürülmesi için ekstra bin ekstra altın bin. daha evet. harcanmış. Evet. Gibi evet. böyle bir bilgiler hı. Hı. var. Hı. Bir de sonrasında da zaten o Dünya Savaşı zamanında da e, Rus göçmenler yerleşmiş. İşte Alman, Avusturya iş, yani 15 bin Alman, Alman evet. ordusu. evet, Hem e, Beliyada'daki e, Ruhani okulu hem hı hı. E, yetimhane o dönem evet, o. bina çok büyük hasar görmüş filan diye böyle bir tabi askerler şey kullanınca de. evet askerler evet. kullanıyor ama sonra bir şekilde toparlanıyor hmm. ve 1964'e <gülüyor> e kadar. Hmm. Ee, yetimhane olarak şimdi, aktif kullanılıyor Değil mi? Evet evet. Yetimhane evet. olarak e, Ve sadece yetimhane kullanıyor. de değil yani, 1977'ye 1977 kadar, 1977 kadar Evet çünkü Hı -hı. son e, Müdüresi var Marika Hanım Bazı kayıtlarda Hı -hı. 69 gözüküyor ama Bu fiil kendisi 77'ye kadar Şey yapıldığını söylüyor Hı -hı. Eğitim gördüğünü ve fakat Bir gecede e, boşaltılması Emri geldiğini Yani özel kıyafetlerini dahi alamamışlar Hı -hı. Ee, bazı e, eşyaları almışlar Onlar da sanırım hangi şeyde Bir e, yerin odasında müze olarak şey var e, ha, evet, Objeler yani, var yani çocukların kullandığı davullar da çok, şeyler, evet, yani. Yani Şimdi evet. Öyle şeyler kurtarmak e, önemli Şimdi bu e, okulda öğrenilen konularda ilginç. modern Yunanca öğreniyorlar tarih, coğrafya, çizim, fizyolojim, matematik ama meslek yani terzilik şey marangozluk ve demir işçiri yani ve Kundura like. kunduracı evet. da evet. Kaç öğrenci Hı var? Yani, yani böyle bir ya. bu yetimhane artı okul. Yani okula hmm. herhalde normal öğrenciler geliyorlar Topla değil normal, mi? Normal evet. Yani toplam tarif boyunca 20, yani 5000'den fazla yetime hmm. e, böyle destek verdi bu kurum. Ama öğrenci hmm. e, bütün öğrenci sayarsak belki daha fazla yani sadece yetimler <gülüyor> değil. Yani e, ve o, üretken bir yer diyordun üretken, yani yetimhanede evet, yani sadece bir, okul e, değil, belirli bir değil. protokol ile hmm. orda üretilen ürünler satılıyor ve bir miktar hmm. gelir, gelir e, ola, olarak evet. Sonra bir mezunlar derneği de var. Mezunlar derneği de çok önemli çünkü e, yine bağışlar ve kaynaklar yaratmaya devam ediyordu. Evet. Şimdi 77'de de yani şey vakit azaldığı için evet, değil mi? Evet. Ee, günümüze yani, de gelmemiz gerekiyordu evet, ama evet, <gülüyor> onu bir sonraki programda yapacağız. Evet. Şimdi yani bu Europa Nostra'dan belki çok Europa, kısaca bahsedebiliriz. Çok kısaca evet bahsedebiliriz. Bence çok e, önemli bir aşamaya e, girmiş bu. yani çok e, bütün Avrupa'nın gö yani e, gözünde e, oldu bu yapı. Eee oniki Sicilya'nın oniki yapı içinde de, e, bana çok ilginç geliyor bu seçim çünkü e, çok sıradan eserlerdi bu oniki eser hepsi Avrupa tabi Avrupa temsil ediyor ama aynı zamanda Avrupa'nın otesini hmm. temsil ediyor mesela İtalya'dan ne seçildi ...Oriyantalist bir şato. Yani İslam ve çok hiç İtalyana benzemeyen yani bir şey. Toskana'da çok kötü durumda olan muhteşem bir 19. yüzyıl yine. Yani çok tipik Rönesans barok bir kilise diyebilir. Yani İtalya düşününce hmm. hemen aklıma gelen şey değil. Ondan sonra Arnavutluk'ta Girocaster e, tarihi merkezi seçildi. O da hem Avrupa'yı hem Osmanlı tarihine bağlı bir şey. Birçok eserler bu özellikleri taşıyor. Yani hmm. Avrupa ama aynı zamanda kozmopolit ve yani Avrupa'nın ötesini hmm. yani o tekine Bu çok önemli. Bence bunu vurgulamak lazım. Ve yetimane o açıdan son derece önemli. Bütün yani sembolik anlamı yüzünden. Evet. Çünkü yani bir, bir Rumların yerini temsil ediyor. ...politik nedenlerle sonuçta... ...kapanmış. Şimdi yeniden açılması... ...son derece sembolik bir... <gülüyor> e, ...anlam taşım, kazanabilir, tabii. önem kazanabilir. Ve orada nasıl o, bir proje... ...gerçekleştirecek? Evet. O, o da Onu da yani, bir da, program yani, sonrasında... Evrensel, ...konuşacağız. E, e, evet, ben yani da, çünkü Europa <gülüyor> Nostra... ...tam evet. da bunu anlatıyor. Tam, bu, evrensel evrensel de de, ya yani ...UNESCO <gülüyor> gibi bir anlamda. Evet. E, Efendim hmm. bir programımızın sonuna geldik. Öncelikle evet. e, sevgili Paola Cerah çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sanırım bir program teşekkür, daha teşekkür yapmamız gerekir bu Aynen. geleceği Aynen. için. Evet. Bu arada destekçimiz Tamer hmm. Gürdükyan'a e, Biçer'e ve Teknik Masa'da Selahattin'e çok teşekkür ediyoruz. Ama bir şey daha ekleyelim. Bize bütün bu görseller için e, özellikle yetimhaneyi görmeyenlerin hmm. e, drone ile çekilmiş de görselleri var. Ve bu ha. bilgilerin e, e, görsellerine Bizim Facebook sayfamız Dünya Miras Adalar'dan ulaşabilirler. Ee, evet. haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. <gülüyor> Adalar Teşekkür. hepimizin. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür.